Şarkılarla memleket tarihi başladı. Bugün 26 Ekim ve bendeniz Murat Meriç. Yılın bitimine 66 gün kalı açık radyo mikrofonlarından sizleri selamlıyorum. Enteresan hikayeler anlatacağım bugün. Bir konuşmalı plak dinleteceğim. Memlekette yayınlanmış en acayip plaklardan birisini sizlerle paylaşacağım. Elbette günün mana ve ehemmiyetine binaen platolarımızda dönecek bu plaklar. Ancak onlara geçmeden 1983 yılına gidelim ve bundan 33 yıl önce kaybettiğimiz bir değeri Feyzullah Çınar'a analım. <gülüyor> 15 Kasım 1937'de doğmuş Feyzullah Çınar. 13 yaşında türkü söylemeye başlamış. İlk planı 1966 yılında yapmış. Alevi kültürünü bugüne taşıyanlardan. Sözünü hiçbir zaman esirgememiş. Bu yüzden hapse girmiş. 1969'da Fransa'ya giden Çınar dinlemekte olduğumuz türküleri kaydetmiş. Kadri kıymeti yaşarken bilinmeyen ozanlardan. Son işi Ankara Belediyesi bünyesinde temizlik işçiliği. 26 Ekim 1983'te öldüğünde... Sadece 45 yaşındaymış. suçlarında hatem yüzlerin garip bülbül gibi izaralar beni hilal ebruları nahu gözlerin tu sensa ile canım yaralar beni bu de day Oh, oh, Sevdiğim için asıldım o senin derdinde Ben yana yana haydar haydar haydar Ben yana yana Ali Ali hadi Ben yana yana ben yana yana Feyzullah Çınarı 26 Ekim 1983'te kaybetmiştik 50 yıl geriye gidiyoruz 1933 yılındayız 1933'te bugün kadınlara tanınan yeni bir hak, onların artık muhtar seçilebileceklerini müjdeliyor. Bundan 39 yıl sonra bir kadın muhtarımız, Sevgi Gürer, Bakırköy'e muhtar seçilmiş. Hikayesini doldurduğu plakta kendisi anlatsın. 4 Haziran 1972 tarihinde yapılan ara seçimlerle şahsıma gösterilen teveccüh ve itimat neticesi, doğruluk, şerefli hizmet ve çalışma prensibi isteyen kutsal muhtarlık görevime başladım. 8 Haziran 1972 tarihinde muhtarlığı çalışmaya imkan olmayan düzensizlikler içinde devraldım ve görevime muhtarlığa yeni bir yön vermekle başladım. Zamanıma kadar temelsiz bir çalışma düzeni içinde sadece müracaatlara cevap vermek gayretinden ileri gitmeyen bu muesseseye yeni ve arzulanan bir yön vermek istedim. Hatır ve tavsiyelerden uzak, her vatandaşıma eşit muamele yapıp kanunlarımızın ışığı altında hareket ettim. Boş vaatlerin ve gereksiz fikirlerin taraftarı olmadım. Tek çıkar yolun verimli hizmetler olduğuna inandım. Başlangıçta hiçbir şey vaat etmedim. Yapılan işleri siz sayın sakinlerimin görmesini istedim. 18 ay gibi kısa bir süre içinde yapılanlara teşekkürlerini ileten... Sayın sakinlerime sadece görevim dedim. Dinlemekte olduğunuz plak İstanbul Belediyesi tarafından basılmış bir 45'lik. Sevgi Gürer muhtarlığı süresince yaptıklarını yani icraatını anlatmış. Bir anlamda erken dönem bir icradın içinden ya da ulusa sesleniş konuşması bu. Etki alanı bir hayli kısır ancak bu plakla yaygınlaştırılmış ve Bakırköy'den memlekete yayılmış. İcraatı sırasında pek çok kurumla çalıştığını plakta gururla anlatıyor muhtarımız. Çalışmalarımızda olumlu sonuç alabilmek amacıyla Sıkı Yönetim Komutanlığı, Bakırköy Belediye Şube Müdürlüğü ve Emniyet Amirliği ile işbirliği yaptık. Çalışmalarımız yalnız mahallemiz içinde değil, mahalle sınırlarımızın dışında da söz konusu edilir duruma gelmişti. Öyle ki birçok milletvekili ve senatör tarafından gönderilen tebrik ve başarı dileklerini belirten mektupların yanı sıra, Sayın İstanbul Belediye Başkanımız, Doktor Fahri Atabey de bu çalışmalarımızı yerinde görmek üzere muhtarlığımıza gelerek mahallemizi gezmişlerdir. Yapılanlar ve plana alınmış yapılacaklar için başta İstanbul Belediye Başkanı, Sayın Doktor Fahri Atabey olmak üzere adı geçen makamlara da ayrıca teşekkür ederim. Plak dönüyor muhtarımız anlatmaya devam ediyor. Hepsini dinlemeye gerek yok, İğneyi kaldırıp plan sonuna koyalım ve sevgi görenin vedasını dinleyelim. Çok kısa sürede gerçekleşen bu hizmetleri bile bile yerenlerin ardında daima onları korkutan, görmek ve duymak istemedikleri dev hakikatler bulunacaktır. Sayın mahalle sakinlerim muhtarlık müessesesinde artık yeni denemelere girmeyi düşünmek dahi istememektedirler. Bu görevde vatandaşa hakikaten hizmetle mükellef olan kimselerin başlı başına bütün günlerini ve kendilerini bu işe adamaları lazımdır. Ek işler, şahsi kapris ve meşguliyetler vatandaşa hizmete mani olacaktır. Ve bugüne kadar sakinlerimden aldığım inançla güveniyorum ki artık... Mahallemizde temelini atmış olduğum muhtarlık müessesesi, bundan böyle eskiye dönmeyecek ve daima yükselmeye devam edecektir. Bu vesileyle yeni adaylara da gerçeklerden uzaklaşmayan bir mücadele ve başarılar dilerim. Mahalli seçimlerin mahallemiz için hayırlı olmasını temenni ederken, konuşmamı ülkücü, ve devrimci Büyük Atatürk'ün şu sözleriyle bitiririm. Şahsımız için değil, fakat mensup olduğumuz millet için el birliğiyle çalışalım. Çalışmaların en yükseği budur. Saygılarımla. Bildiğim kadarıyla bir muhtar tarafından yapılmış tek plak bu. Fahri Atabey'in başkanlığı döneminde Bakırköy'de yapılmış bir başka plak belediyenin temizlik kampanyası çerçevesinde dağıtılmış. O en acayip plak dediğim bu işte. Bakırköy Belediye Şube Müdürü Adnan Tornagöl tarafından hazırlanan bu plak günün moda şarkılarından biriyle Selçuk Alogöz'ün Edremit Bakar adlı düzenlemesiyle açılıyor, öğütlerle sürüyor ve yine bir başka moda şarkıya bağlanıyor. <Gülüyor> İçinde çaylar akar öyle bir Yar sevdim ki her gören ona bakar O süsem, o sümbül, o gül, o bağındır Oynamak, zıplamak, eğlenmek çağındır Bu plak Sayın Belediye Reisimiz Ata Bey'in temizlik kampanyası dolayısıyla Bakırköy Belediye Şube Müdürü Adnan Turna Göl tarafından hazırlanmıştır. Sayın vatandaş, bir beldenin temizliği o belde sakinlerinin temizlik kurallarına riayeti ile mümkün olur. Sokağa çöplerimizi dökmeyelim, kapımızın önünü temiz tutalım, yerleri kirletmeyelim ve yere tükürmeyelim. Ağzı kapalı çöp kapları kullanalım, çöp kamyonu gelmeden çöp kabımızı sokağa çıkarmayalım, temizlik kurallarına uymayanları ikaz edelim. Temizlik kurallarına riayet etmekle belediyeye yardım etmiş oluruz. Temizlik sağlığımızın temelidir. <gülüyor> Sayın vatandaş, bir beldenin temizliği, o belde sakinlerinin temizlik kurallarına riayetiyle mümkün olur. Sokağa çöplerimizi dökmeyelim. Kapımızın önünü temiz tutalım. Yerleri kirletmeyelim ve yere tükürmeyelim. Ağzı kapalı çök kapları kullanalım. Çöp kamyonu gelmeden sokağa kapımızı çıkarmayalım. Temizlik kurallarına uymayanları ikaz edelim. It's my Kurallarına riayet etmekle belediyemize yardım etmiş oluruz. Temizlik sağlığımızın temelidir. Rana gözün sesinden dinlediğimiz her şey bitmiştir artık. 1972 yılının mühim şarkılarından. Demek ki bu plak Sevgi Gürer'in muhtarlığı döneminde hazırlanmış. Memleket tarihine yapılmış enteresan katkılardan biri. Elimde Fahri Bey'in kendi sesinden bir başka plak var ama onu bir başka programda dinletmek üzere kenara koyuyorum. Şimdilik şarkılarla memleket tarihi... Şu dünyada en sevdiğim şarkılardan biriyle devam ediyor. Filay German'ın sesinden dinliyoruz. Doğrul Koçum Doğrul. Şu bi sey yan bakam doğru koçum doğru dost ha I la la la la la la la la. Yeşerdi çiçekler açtı dağlar yeşerdi çiçekler açtı Kız gönlün dinledi şu güzel melodi Kız gönlün dinledi şu güzel melodi Gel gör hele sen neler var dünyada Gel gör hele sen neler var. Kurçum Doğrul, Tülay German'ın hayat arkadaşı Erdem Buri tarafından hazırlanmış ve Yılmaz Güney'e adanmış. 1968'de Fransa'da kaydedilmiş, düzenlemesini Timur Selçuk yapmış. 2001 yılına kadar yayınlanmayan bu şarkı, kalan müzik için Ulaş Özdemir'le birlikte hazırladığımız Burçak Tarlası adlı albüm üzerinde ilk kez dinleyiciyle buluşmuştu. Şarkıyı çalma sebebim elbette Yılmaz Güney. 12 Eylül sonrasında Fransa'da kalan ve yurda dön çağrılarına uymayan Güney, 34 yıl önce bugün Bülent Ulusu hükümeti tarafından vatandaşlıktan çıkartılmıştı. Cephe'den cepheye koşar bizim gençler Yılmaz Yılmaz Denizler dağları aşar bizim gençler Yılmaz Yılmaz Denizler dağları aşar bizim gençler Yılmaz Yılmaz Yılmaz, Yılmaz, Doğu Yılmaz, Batı Yılmaz, Kuzey Yılmaz, Yılmaz, Yılmaz, Güney Yılmaz, Bizim Gençler Korkmaz, Korkmaz Feyzullahçılar ile açtığım programı aşık zamanı ile kapattım. Şarkılarla memleket tarihi bitti. Ben Deniz Murat Meriç, yarın aynı saatte açık radyo mikrofonlarında buluşma temennimi iletiyor, huzurundan ayrılıyorum. Hoşçakalın.